Allah'tan sonra en büyük varlık Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Miratı haktır. Miratı mücellâdır. Nuru Hak'tan halkolunmuştur. Ne arş ne kürsü ne cennet ne cehennem ne semavat ne art hiçbir şey yokken nuru Muhammed zahir oldu. Hak kendi vücudundan halk ettiği vücudu ilahi halk ettiği nurundan kul Muhammed'e Resul-i Ekrem'in nurunu Allah halk etti. Unut o da peygamberini bu milletin başına gelen felaketler, belalar Resul-i Ekrem'den uzak düşmekle idir. Resul-i Ekrem'e uzak düştüler, nurdan uzaklaştılar, onun için bir takım musibetlerle karşılaştık. Resul-i Ekrem'e tutunan âli olur. Her ne kadar zahirde, fakirde olsa hakikatte sultandır. Ya Rabbi, bin bir esman hakkı için bizi Habib-i Muhammed'ten ayırma. Amin.